Dün akşam ben bir mana gördüm. Dinler misiniz? Ben söyleyeceğim size inanırsınız. Cenab-ı Hak bana bir şey, cennete vereceği huriyi gösterdi. Bizim hanım da var. Şimdi içerisinde dedim eyvah bizim hanım yüzü kıskanır diyorum. Ben. Ama diyorum hiç Allah verdiği için e, bu kıskanma nasıl lazım? Ne dille tarif olur ne kalemle yazılır. Bir kitapta gördüm de Davud-u Tayyip Hazretleri'nin rüyası var. Ramazan'ın de bir mana gördüm diyor. Teravihden sonra yattım şöyle Yoruldum diyor. Bir takım insanlar gördü. Bir takım kadınlar gördü. Gayet neşeli. Giyilmişler ve tezginatla kendilerini süslemişler. Diller tarif etmez diyor. Kimsiniz diye sordum. Cennet hurulereyiz dediler diyor. Ve kulne la ilahe illallah Muhammed-i Resulullah dediler diyor. Bana diyor. Hangi peygamberin Kurul etsiniz sordu sordun diyor. Yok demiş. Ya Davut demişler biz peygamber huresi değiliz demiş. ki daha hasta bir müstesna. Eski kimdiniz? O Rus'tan müminlere verilecek olan huvelleri biz demişler. Davut Tâi Hazretleri. Maria Hasan-ı Basri. Habibi Acemi Davut Tâi. Maruf-ı Kerhi. Süreyi sakat hiç cüneyt var? Böyle gidiyor şeyde. Şiçerde böyle gidiyor. Davut Tâi görmüşler. La ilahe illallah muamuzullah demişler. Görünceği. Hepsinin alnında diyor, tebhik burada. alınlarında diyor. Biz demişler, horçtan müminlere Allah bize hazırladık demişler. Peygamber peygamberlere veriler huvideyiz biz demişler. Bunlar daha âlâ demişler. Hakikaten hasta şey öyle söylemiş. Hakikaten de ben de gördüm. Gördüm. Görülmüş bir şey. Senin her gözün ne duruyor? Fesubhanallah. Acayip. İnsan cinsinden. İnsan cinsinden ama acayip. Mesela saçları var. Saçları Altın, altın yıldız gibi. Gözleri ela göz, acayip etraflarındaki olan bir kirpikleri tarif tarifin mümkün. Ya, Fesuvanullah Bi hurun ayn Kelübü'l-Meknun Cezaebi Makan-i Amel Sure-i Vaka'da ver. İpleri kutmuş inci tanelere gidiyor Cenab-ı Hak. gözüne götürür üstüsü, onun yüzü Gözleri inci şeyi gibi rengi. Acayip bir şey. Mesela öyle olunca ama gözü gibi olur değil mi? Beyaz öyle değil. Karifi mümkün değil.